Boş. Yaşam için Teknoloji. Merhaba. Metodoloji Genel Metodolojinin yaptığı derlemeye göre kısımda ortalama sıcaklıklar İstanbul, Sakarya, Bolu, Zıda, İpsala, Florya, Çeşme, Antakya, Erdemli, Yozgat, Gemerek, Kayseri, Zara, Ulukışla, Samsun, Ordu, Bolu, Merzifon, Amasya, Tokat, Cide, Bafra, Ünye, Nallıhan, Zile, Kars, Bitlis ve Doğu Bayazıt. Batman, Firanşehir çevrelerinde Mevsim normalleri civarında geçmiş ama yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşmiş. Uzun yıllar Kasım ortalama sıcaklığı 8,9 dereceyken geçen ay ortalama sıcaklık 2,5 derece artarak 11,4 dereceye yükseldi. 2021 yılı Kasım ayı son 50 yılın en sıcak 4. Kasım ayı olarak gerçekleşti. Kasım'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 11 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 32,1 dereceyle Adana'da tespit edildi. Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı yasaklandı. Pet shop sahiplerine ellerindeki hayvanları satmaları için verilen sürenin son 7 ayına gelindi. Hayvan Hakları Federasyonu yani HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size bu sefer katalogtan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçimi olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağı indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı dedi. Türkiye'deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmıştı. Yasa ile birlikte pet shoplarda hayvan satışı da yasaklanmıştı. Petroplara bir yıl süre verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvanları satışları internet üzerinden yapılacak. Hayvanlar kendi ortamlarında yaşamaya devam ederken fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alımı gerçekleşecek. Satıcı hayvanı kendi ortamına getirip sahibine teslim edecek. Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, hayvan satışının tamamen yasaklanmasını talep etti. Asya İklim Değişikliği Yatırımcı Grubu, Asia Investors Group on Climate Change tarafından yayınlanan yeni bir analiz, Asya genelinde karbon tutma ve depolama yani Carbon Capture and Storage, CCS diye geçiyor, altyapılarının büyük ölçüde uygulamaya konabilmesi için süregelen finansal ve operasyonel engellerin, onlarca yıl devam edeceğini ortaya koyuyor. Bu durum sanayi kuruluşları tarafından öne sürülen ve CCS teknolojilerinin büyük ölçüde yaygınlaşmasını öngören senaryoların karşılanamayacağını gösteriyor. Asya'daki hükümetler ve şirketler enerji dönüşümü planlarını desteklemek ya da net sıfır hedeflerine ulaşmak için gereken emisyon azaltılını sağlamak amacıyla CCS teknolojilerine bel bağlıyor. Pek bağlamasalar iyi olacak çünkü hiçbir geleceği yok gibi görünüyor bu rapora göre. CCS teknolojileri elektrik üretimi ya da endüstriyel üretim kaynaklı karbondioksit emisyonlarının tutulmasıyla atmosfere salımı önlemek için emisyonların taşınmasını veya kalıcı olarak yer altında depolanmasını içeriyor ki bu teknolojiler hala çok erken safhada. Almanya'nın yeni dışişleri bakanı Annalena Baerbock yabancı bir başkenti ilk ziyaretini yaptı. Bu kent Paris'ti. Rus tehditleri ve Ukrayna sınırında kötüleşen krizin tam ortasında Avrupa-Alman dış politikasının kalbi güçlü bir Avrupa, güçlü bir Fransız-Alman ilişkisine ihtiyaç duyar demiş Ana lena Baerbock. Taksonomi hakkında tartışma şu anda Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştiriliyor ve yatırımcılar için Yeşil etiketleme odak noktasının konularından bir tanesi. 2018'den biri de yeşillerin eş lideriydi. Berbock dedi ki hiçbir kriz insanlık için iklim krizinden daha büyük tehdit değil. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştükten sonra nükleer Konuda farklı bir tutumumuz olduğu aşikar demiş Berbock. 22 Aralık'ta Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'ndeki en sıcak çevre tartışmalarından biri haline gelen nükleer ve gaz için yatırım kurallarını açıklayacak. Bir Avrupa Birliği diplomatı EU verdi. verdiği demeççi şöyle demiş. Avrupa Komisyonu Fransa ve Almanya arasındaki görüşmelerden çıkacak sonucu beklemek zorunda kalacak. Bu siyasi bir gerçek. Nükleer yeşil olarak etiketlenecek Macron istediğini alacak diye düşünüyorum demiş. Doğalgaz daha tartışmalı bir konu ve yeşil olarak etiketlenmeyebilir veya yalnızca belirli koşullar altında olabilir. Her ikisinin de eklen düşmanı olduğu halbuki aşikar dediği gibi. Bir etkinlik katılımlası ile Güne ve edelim. Fransa Büyük Elçiliği desteğiyle türetim ekonomisi Derneği tarafından yürütülen kadın üreticilerin sosyal ve ekolojik açıdan adil dönüşümü destekleme projesinin temel amacı işini sürdürdebilir ya da yeşil hale getirmek için desteğe ihtiyaç duyan üreticilere çevrimiçi kolay erişilebilir materyaller ve derslerden oluşan bir e-öğrenme programı sunmak. Bugün yani 14 Aralık 2021'de 18 ile 21 saatleri arasında yani esasında şimdi İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor etkinlik programında Önce Kadim belgeselinin gösterimi yapılacak ki buradaki kadın üreticiler tanıtılıyor. Gösterimin ardından da kadının ekonomideki yeri ve türetim ekonomisi başlıklı bir panel yer alacak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri